Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyiciler merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar başlıklı programda e, yine birlikteyiz. Bu programımız biliyorsunuz sanatın e, bütün alanlarını e, kapsıyor ve e, bu alanlarda emek vermiş, ürün vermiş... E, ünlenmiş e, sanatçılarımızı davet ediyoruz ve kendileriyle e, söyleşte bulunuyoruz. Şimdi bu haftaki konuğumuz Sayın Berin Ünsal Erol, mozaik sanatçısı. E, Berinci hoş geldin. Hoş buldum. E, eşi de e, Sayın Gökay Erol da benim e, Berin gibi e, 40 de, deyim yerindeyse 40 yıllık arkadaşlarım ve e, Gökay'la da uzun yıllar e, halk evlerinde lisede ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tiyatro yaptık. Bu yüzden e, böyle özel bir e, dostluk söyleşisi olacak bu. Şimdi e, e, Berinciğim e, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunusun aslında bir de matematik mühendisisin. Evet. Çok ilginç. E, Berin Ünsal Erol'la e, bir röportaj yaptım Hürriyet Gazetesi için. Herhalde önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır. Onun başlığını da mozaik Matematik koydum yazının başlığını tam da bence hoş bir hem kafiye anlamında hem de içerik anlamında hoş bir şey oldu. Çünkü e, şimdi or oraya da geleceğiz e, askeri müzede e, bir sergileri oldu mozaik sergisi orayı da izledim e, doğrusu hayran kaldım ve e, şunu fark ettim ki mozaik de matematik arasında müthiş bir ilişki var gibi geldi buna ne dersin? Çok çok ilginç. Şimdi benim mozaik hocalarımdan bir tanesi de matematik mühendisi. <gülüyor> çok o, o açıdan ben de ilginç buluyorum. Aslında mozaik matematik ilişkisi hani olur mu olmaz mı bilmiyorum ama çok tesadüf işte hem hocalarımdan biri hem de beraber. E, ...mozaik e, sergisine katıldığım arkadaşlarımdan biri de sınıf arkadaşım. Yani o sergide tam üç tane matematik mühendisi vardı. Çok güzel ya, <gülüyor> çok güzel. Vallahi çok güzel. Demek ki e, duygu dünyam, hadi düşüncem demeyeyim de çok iç derinliğine bilmediğim bir alan. Fakat e, yani duygu dünyamdan öyle geçti doğrusu. Biz de kendi aramızda baya espri yapıyoruz. Yani Çünkü katılan e, sergiye katılan arkadaşlardan... Hani mühendislik dışı zaten çoğunluğu ama 11 kişinin 3 tanesi matematik mühendisi. Hadi matematikçiler filan diye de böyle esprisi oluyor. Çok ilginç, çok <gülüyor> ilginç. Şimdi e, Berin e, Ünsal Erol e, Hürriyet Gazetesi Bilgi İşlem'de, Avrupa Amerika Holding'de, Jung Rubikant Bilgi İşlem'de, Türksel... Yanken Rubikant. <gülüyor> Teşekkürler. Türkcell IT gibi Türkiye'nin belli başlı firmalarında sistem analist, proje yöneticisi, bilgi güvenliği uzmanı olarak 21 yıl çalışmış. Hı hı. E, bu 21 yıldan mutlu musun? Ya e, şimdi 21 yıl çalıştım, işimi e, severek yaptım. Hani ben e, yaptım, üzerinde çalıştığım her şeyi aslında e, severek yapıyorum. Ama zaman zaman hani e, belki çok yönlülüğüm Çocukluğumdan beri vardı. Müzikle ilgim çok Hı. fazlaydı. Hı, onu soracaktım. Evet. Ee, şimdi hep böyle bir kaçamak şeyler buldum kendime. Yani teknik bir işle uğraşıyordum. Ee, okuduğum, aldığım eğitim de mesela ne bileyim teknik üniversitede okurken... E, ...keşke konservatuvarda okusaydım gibi şeyler oldu. <gülüyor> yani belki e, hani bir şekilde benim hep böyle bir sanata e, doğru kayan bir şeyim oldu... Ama tabii hayat şartları, çalışma, eğitim derken 21 yılı doldurmuş oldum. <gülüyor> çok, ee, çok farklı bir alanda. Çok güzel. Ee, Beri'nin e, oğlu e, da e, Ömercan Ömercan e, Benim öğrencim oldu sevgili dinleyicilerimiz. E, çocuk tiyatrosu çalıştırıyordum. O da e, çok başarılı bir oyuncu ve o da sanata müthiş eğilim olan bir e, çocuk. E, ümit ederim ki geleceğinde de sanatlı bol yıllar olsun. Şimdi Mozaik e, senin için ne ifade ediyor diye bir klasik bir soru sorayım Ben Oradan girelim. Mozaik benim için e, renk bir kere. hani Gerçekten böyle... E, şimdi aslında kullandığınız şey bir cam. E, cama hayat vermek o kadar kolay bir iş değil. Ama hani ona da e, o şeyi verdiğiniz zaman ne bileyim bir insan çalıştığınızda o size bakan yüzünün sıcaklığı bakışlarındaki derinliği falan vermek gerçekten taşla biraz zor camla taşla diyorum evet. e, Dolayısıyla mozaikte ben hani böyle zor bir şey e, yapabilmekten dolayı kendim keyif aldım Bir de sabır işte isteyen bir şey hani gerçekten çok e, küçük küçük küçük parçaları parçalarla uğraşıyorsunuz ve ortaya çıkarttığınız her aşama yani bir O tamamen bütün eser tamamlanana kadar büyük bir heyecanla yani belki bazen bir puzzle'ı tamamlıyormuşsunuz evet. gibi hissedebilirsiniz. Ee, bir de her alanda yani her çalıştığınız bölümde farklı bir şey gelip onu da uygulayabilirsiniz. Öyle bir şey de oluyor. Ya da bir tabloyu hani hiç daha ben aynı tabloyu iki kere çalışmadım. Ama eminim çalışıyor olsam aynı şeyi bile yapıyor olsam çok farklı şey çıkacaktır. Değil mi? Evet. Keyif de burada herhalde. Dolayısıyla Bu. keyif burada. Yani... Evet. Ee, bir de çok uzun e, şey gerektirmiyor. Mesela ben e, iş hayatını bırakıp sanatla ilgili herhangi bir şeye konsantre olmayı düşündüğümde resmi düşündüm. Ama resim daha e, şey geldi bana. Yani e, belli bir aşamadan sonra çalışılması üzerinde çalışıldığında çok daha uzun bir yol e, gibi geldi. Oysa ki mozaikte e, yani daha kısa zamanda kendini ifade edebileceğin daha kısa zamanda e, bir şeyler e, alabileceğin bir alan gibi evet, geldi. Evet. Dolayısıyla ben de iki senedir uğraşıyorum. Hani sergide gördüğün eserler aslında iki yıl sonucu çıkmış. E, bir şey. Evet. fakat çok etkileyiciydi gerçekten. Çok etkilendim ben doğrusu. Çok büyük bir emek var. Evet. Yani Ve tasarım hayranlığının ötesinde emeğe de bir Hayranlık var doğrusu. Yani mesela bir işte orada tabloda bir kız çalışmıştım ben genç bir kız ve hı hı. karga. O kızın gözü bile benim mesela neredeyse iki günümü aldı diyebilirim o bakışı vermek gözündeki ışığı vermek ya. işte ne bileyim ben bakıyorsunuz oldu mu olmadı söküyorsunuz tekrar yani içini sinene kadar onu uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla hakikaten sabır isteyen bir şey ben özümde aslında sabırsız bir insanım. Yani bu beni e, gerçi sabırsızlığım belki çocuk sahibi olana kadardı. Çocuk sahibi olduktan evet. sonra insan sabrı öğreniyor ama Doğru. bir de üzerine mozaik gelince gerçekten hani sabrı da öğretiyor. Evet o da ilginç bir alan. Ee, bir de her şeyi unutuyorsunuz. Yani ben mesela çalışmaya başladığımda sabah dokuzda oturayım. İnanın e, hani saat dört oluyor. Zamanı nasıl geçtiğini anlamamış oluyorum. Çok güzel evet. Evet. Sanatla uğraşırken daha bir enerjik ve neşeli olup kendimde daha önce keşfetmediğim bazı yönlerimi keşfediyorum. Cümle sizin. E, bu, bunu biraz açabilir miyiz? İşte e, ben hani daha önce de söylediğim gibi bir e, daha renkli çalışmayı seviyorum. Mesela o renklerle e, her şeyi unutuyorum. Kafamda mesela herhangi bir sorunum olsun, e, bir sıkıntım olsun e, her şey gidiyor. Yani saatlerce kendimi unutuyorum. E, Hani o kadar sabırlı olduğumu bilmiyordum. Yani onu öğrendim. Ve saatlerce mesela o şeye konsantre olup e, çalışabiliyorum. Evet çok güzel. Şimdi geçelim şeye sergi konusuna. Bir e, tema çevresinde eserleri çalışmışsın. Hı hı. E, bu temada Hayat Ağacı evet. başını taşıyor. Şimdi bunu açar mısın biraz? Şimdi benim mozaik hocalarım e, Aysel Ergül ve Aynur Savaş. Şimdi sergi konsepti geldiğinde e, Aysel Hocam dedi ki e, herkes bir belli konsepte çalışsın. O konsept üzerinde dönelim. Yani hı hı. aslında burada hocamızın da bize e, hani herhangi bir kısıt sağlamadan herkesin istediği gibi çalışma imkanı sunması da güzel. Evet. E, dolayısıyla herkes kafasından geçen e, şeyi e, çalışmak istedi. Benim de aklıma hayat ağacı derken niye hayat ağacını seçtim? Şimdi hayat ağacı e, mitolojide, tarihin, tarihe baktığımızda, geçmişte hep böyle simgesel tema olarak kullanılmış bir şey. Hı hı. E, şimdi bir de dinler arasında da bir şey yok. Yani herkese hitap eden bir şeyi sunuyor oluyorsunuz. Hı hı. Yani herhangi bir e, dine e, şeyi dokunmuyor, her din içinde e, geçerli. Çok daha geçmişe gittiğinizde, mitolojiye baktığınızda hep hayat ağacı var. İnsanların bir şekilde yaşamı... E, ölümsüzlüğü simgelemek için kullandığı bir tema olduğu için bir de benim için de hani e, ağacı çalışmak güzel. Çünkü ağaç e, yani baharıyla, sonbaharıyla hmm. bir canlılık e, dolayısıyla hayat ağacını çalışmak istedim ve de çok keyifli bir çalışma oldu. Evet. Yani hakikaten ben de etkilendim. E, senden e, gazete için röportaj yaparken derinliğine bu e, hayat ağacı motifini derinliğine öğrenmiş oldum. Doğrusu çok hı hı. etkilendim bundan da. Şimdi mesela bir yerde geçiyor anımsadığım kadarıyla senin söylediğin mesela çeşmelerin mermerlerinde o evet, motifler varmış. Osmanlı'da hı hı. mesela yani hayat ağaçları e, zamana göre de e, farklılık arz ediyor. Kimi yerde işte bir servi ağacı e, hayat ağacını temsil ediyor. Kimi yerde diğer e, kayındı, e, meşe ağacıydı o tür ağaçlar Dolayısıyla e, kimi zaman mesela ağaçla birlikte işte Osmanlı'da e, hı hı. çeşmeler e, bazı yerde kartal ya da yılan figürleri girebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla e, her e, kültürde bir şekilde işlenmiş bir şey. Şimdi ağaçla çeşmeyi düşünürsek suyun yani ağaçla suyun yan yana gelmesi de herhalde çok ilginç değil evet, mi yani evet. ikisi de hayatı simgelemesi bakımından. Evet. Mesela e, yine e, şöyle e, Söylemişsin. Tevrat'ın yaratılış bölümünde sözü geçen ağacın meyveleri Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasına neden olmuştur. Hı hı. Bu olay insanın dünyadaki yolculuğunun başlangıcıdır. Evet mesela cennet hı hı. isimli tablomda da onu aslında işlemeye çalıştım. Yani bir ağacın e, dallarında işte meyveler var. Hı hı. Dolayısıyla o da e, aslında onu çağrıştırıyor. Bir diğerinde işte ağacın dalları gökyüzüne kadar ulaşıyor ve renk yani yeşil ağaç ama etrafı rengarenk. Yani yaşamın canlılığı, güzelliğini aslında yaşam adlı tabloda o şekilde resmettim. Yani hem kökler işte yeryüzü, şey gökyüzü, dallar gökyüzüne doğru çıkıyor. Evrenin üç katını da aslında temsil etmiş oluyor. Evet. Bu şekilde çalışması son derece keyifli olan bir tema oldu aslında. Bu temayı sen kendin seçmiştin ben değil mi? Ben kendim mi? seçtim. Nereden aklına geldi? Çok ilginç. Ya nereden aklıma geldi? Hakikaten çok <gülüyor> ilginç yani. Çok etkilendim Şimdi, ben bundan doğrusu. Ya ben e, hani daha evrensel bir şey olsun e, çok böyle spesifik ya da dar bir şey ol, olmasın diye yola çıktım. Yaşam derken işte e, birdenbire verdi Yani çok uzun zamanda çıkmış bir tema değil. Anladım. Yani sanki e, hani temaya baktığınızda, derinliğine baktığınızda aslında belki de benim kafamda vardı. Şöyle bir şey mesela e, ben bir arkadaşıma hediye almıştım. E, yabancı biriyle evlendi İsviçre'ye gelin gitti. Hı hı. Dolayısıyla onda da mesela Paşa Bahçeden ee, güzel bir vazo aldım. Orada galiba bir hayat ağacı şeyi vardı. Eşi işte Hristiyandı. O eve yakışacak bir hediye ancak <gülüyor> böyle güzel. olur. Belki hani çok eskiye baktığımda e, bir birkaç ay öncesinde böyle bir şey vardı mesela. Çok ilginç, çok ilginç, çok güzel. Mesela yine şey diyorsun. Ee, Selçuk, Sel, e, bir başka bağlantı da diyorsun. Evet, Selçukluların Selçuklu. hı hı, kullandığı hayat ağacı motiflerinin de yedi veya dokuz yapraklı olması ve bu yaprakların göğün katlarını simgelemesidir. Hı hı. Eski Yunan ve Roma'da yeraltı tanrısı Plüton'un simgesi olan Serv'inin cehennem ilahları ile ilişkili olduğu düşünülürdü. Yani ne kadar evrensel, başta evet, da söyledin, evet, evet, bütün dinleri de kapsayan, inanışları da kapsayan e, hı hı. bir motif. Ee, mesela bir tane Servi e, tablomda e, aslında oradaki Servi de yine bir hayat ağacını temsil ediyor. O da ölümsüzlüğü yani yapraklarının devamlı yeşil kalması Servi'nin. O da bir minyatürden alınmış aslında. Bir minyatürün bir kısmını aldım ben. Hı -hı. Cennet isimli minyatürün e, hayat ağacı kısmını aldım. Onu çalıştım. Çok, Çok Dolayısıyla güzel. Dolayısıyla orada da ölümsüzlük var. Evet. Şeyi çağrıştırdı bana doğrusu bu. Şimdi e, eczacı odasında bulunmamızın da bu çağrışımla bir etkisi var. Yani tıp da, eczacılık da e, biliyorsunuz e, şey e, belirleyici motif ve amblemlerinde diş hekimliğinde, Hı -hı. veteriner hekimlerde yılandır. Hı -hı. Yılan motifidir. Evet. Yılan motifi bizim şahmeranı düşünün. Evet. Yani şahmeren, oradan da lokman hekimi düşünün. Lokman hekiminin de şah motifi, şahmeranla ilgili motifi vardır. Yani derler Adana'nın misis bölgesi vardır mesela. Ee, i̇şte derler Adana selle misis yılanlarla yok olacak diye çok eskiden beri söylenilmiş bir söz vardır. Yani Şahmeran da or oralardan gelirmiş. Bu da etkileyici. Hı hı. Şimdi e, böyle evrensel yani bütün dünyadaki tıpta yılan motifi kullanılır. Yani sa yılanın sadece zehirli olmasıyla bir alakası yok. yok. İyileştirici bir gücünün e bir... Hı. Mesela benim de bir tablom daha vardı aslında planladığım. Ee, hı hı. Onu e, hani sergiye yetişmedi. Bir yine ağaç etrafında ağacın gövdesine e, sarılmış bir yılan vardı mesela ha, çok kafamda bir, yapmak ilginç. istediğim. Hı hı. Belki ileride yapabilirim ama hani e, daha ya, aslında bu temada çalışılacak e, şeyler var. Var var bence de ya. Bayağı çok var. Evet çok. Bence bunu devam etmen... Gerekir gibi geliyorum ona. Şöyle edebilirim çünkü hani e, portföyümde belki 10 tane e, şey belirledim ben. Bunun beşini gerçekleştirebildim ...sergiye kadar. Belki diğerlerini de yapabilirim. Bu sergiye ilgi nasıldı? E, şimdi sergimiz. Ben son günü gelmiştim. 23-29 e, Mart'ta e, gerçekleştirildi her bir askerimize de. Şimdi açılış e, baya kalabalık ve görkemliydi. Bir de sergimizin bir özelliği görme engelli e, vatandaşlar içinde biz e, hani taşa dokunduğunuzda taşın e, dokusuyla birlikte çoğu tabloda hani görme engelli hı hı. insanların da hissedebileceği şeyler olacağını düşündük. ...bundan dolayı da görme engellilere bir betimleme yaptık. Hı hı. O tabloda ne yapmak istedik? Birey alfabesiyle. Evet, birey alfabesiyle. Dolayısıyla o da vardı. Dolayısıyla açılışta mesela çok fazla görme engelli insan geldi. Ve bunlar beni çok etkiledi mesela. Hani birçok dostum geldi, birçok insan geldi. Çok kalabalıkta evet. sergi. Fakat inanır mısın... Ee, o görme engelli arkadaşlar böyle e, hani herkes bir yarım saat içinde e, gö, görenler yani hı hı. bizim gibi görenler yarım saat içinde bitirdiler. Ama onlar bir buçuk iki saat falan kaldılar. Evet. Yani bir tablo üzerinde yarım saat hem okudular elleriyle o, e, hı hı. alfabeden. Ondan sonra tabloyu dokundular. Orası çok ilginçti. Daha sonraki günlerde daha az. Yani biz görme engelli e, vatandaşlara ulaştık ama katılım... Yani hem gören hem görmeyenler diğer günlerde daha azdı. Yani ilk günkü yoğunluk gibi olmadı. Tabii doğal o, o doğal tabii. Evet. Ama beni mesela o görmeyi iyi ki yapmışız diyorum. Ya. Gerçekten çok enteresandı. Yani onlar için hani böyle bir sanat eserini görmek gibi şeyler çok fazla yok. Keşke daha fazla insan gelseydi. Yani onları izlemek son derece şeydi. Yani bambaşka bir keyifti. Yani bir eserin karşısında yarım saatini harcağını gördüm ya, ben. Yani ya. okuyor, dokunuyor, sonra tekrar okuyor, tekrar dokunuyor falan çok, çok ilginçti. Bakın şuna inanın ki onlar o dokunduğu zaman senden benden daha iyi görüyor. Evet aslında onları da dinlemek isterdik. Yani evet. öyle bir şey olmadı, interaktif bir şey olmadı. Yani onların duyguları neydi? Belki bilmiyorum sergiye katılan 11 arkadaş biz sergideydik. Onlarla birlikte belki o ilk açılışa gelen körler okulundan kimselerdi. Belki onların duygularını hani öğrenmek amacıyla bir ziyaret yapıp belki onu alabiliriz aslında çok, çok, çok ilginçti. Çok ilginç olur. Şuradan da şunu da söylemek isterim sevgili dinleyicilerimiz. Biz de yetişkin körlere... Galata'da bir dernekleri var onun onun yöneticisi Nuri Kaya da bize misafir olmuştu bu mikrofonlara. Burada da kendisine röportaj yapmıştım. Onlara canlı radyo tiyatrosu yaptık. Hı hı. Devlet tiyatrosu sanatçıları ben ve sevgili Eşin Gökay da Bilmiyorum. oynamıştı hı hı. orada. Behçet Necatigil'in Yıldızlar'a bakmak. Hı hı. Yani oyun diyelim yarım saat 35 dakika sürdü. Sonra söz aldılar ki içlerinde çok eğitimli insanlar da vardı. Bunu şunun için demiyorum, yani görme engelli diye eğitimsiz olacak anlamında demiyorum. Fakat bu Üniversitesi öğretim üyeleri vardı, e, avukatlar vardı ikiz iki kardeş gibi söz aldılar ve e, düşüncelerini anlattılar oyun üzerine ya da o günkü bu radyo tiyatrosu genelini o kadar etkilendim ki yani bu kadar İm imkansız oyun 35 dakikada bitti fakat bir buçuk saat bunun e, tartışması olumlu anlamda söylüyorum sürdü. Sonra ardından bunun kör çocuklara yaptık. Hmm. Benim e, gümüş saçlı altın gözlü adlı çocuk oyunumu e, devlet yatır sanatçıları sundu. Hmm. çocuk 120 çocuk dinledi. Yani e, efektleriyle müzikleriyle tabii beraber. Ve sonra sanatçılarla tanıştılar konuştular bir saat kimse dışarı çıkmadı. Çıkmak istemedi gitmek istemedi. Ve tuvalete bile yani ancak bir çocuk yani o da küçük yaştaydı diye ayrılabildi. Ee, burada aklıma bu geldi doğrusu. Bu, evet, bunu da evet. iyi düşünmüşsünüz. Evet biz de zaten Nuri Bey'in e, bir e, bu yıl zannediyorum Brey alfabesinin 100. ya da 200. 200. Yılı. 200. yılı için bir film izletmişti bize çocuklara Hı -hı. yönelik. O çocukları gördükten sonra e, biz de bunu e, hocamla birlikte böyle bir şeye karar verdik. Yani görme engelli e, vatandaşlara da bir hizmet olsun. Evet. Fakat bak, bu etkileşim de güzel işte. Yani e, o, orada o tanıklık olmasaydı evet. aklımıza gelmeye gelmezdi Kesinlikle, gelmezdi. Kesinlikle gelmezdi. Çok evet. müthiş bir şeydi. Yani o şeyi izlediğimde de çok etkilenmiştim ben. Oradaki çocuklar. Gerçekten yani görme engelli ama inanın yani diğer çocuklara baktığınızda onlar kadar e, hani bir şey öğrenme açlığı, bir şey... E, Değil mi? Yani kimisi mesela diyor ki işte ben e, kaptan olmak istiyorum, evet. doktor olmak istiyorum. Aslında hiç olamayacağı meslekleri de hayal ediyor, çok küçükler. Evet, evet. Ama e, kim bilir belki de olur yani onların o... E, Açlığı ya da o şeyi çok hoş yani o duyguları çok güzeldi. Biz de dedik ki onlara hani bu mozaik sergisine de şey yapalım. Çok iyi düşünmüşsünüz doğrusu. Bu ayrıca... Keşke daha fazla insana ulaşabilseydik. Değil mi? Değil Hı -hı. mi? Evet. Fakat bu bir öncülük de aynı zamanda. Bakın sizin sergiyi gezip bu, bu ek olarak görme engelleri de düşünüp buna çabalamanız, onlara ulaşmanız başkalarına da örnek olacaktır. Evet şey oldu mesela birkaç böyle e, gezen kişiler e, çok etkilendiler. Yani gör, gören insanlar bilmiyorum yakınında mı var görme engelli ya da gerçekten bunu hissettiği için mi e, çok takdir ettiler. Yani Hı. böyle bir şey yapmanız çok çok güzel. E, çok bu konuda şey aldık e, hani gezen diğer gören insanlardan çok olumlu tepkiler aldık. Hakikaten demin de söylediğin gibi bir onlarla görüşmekte yarar var. Neden? Evet. Şimdi hem e, tabloya dokunuyor. Mozae'ye dokunuyor. Hem de oradan birey alfabesi parmaklarıyla yazıyı evet. okuyor. Şimdi dokunmakta yazıyı ok okurken aldığı bilgi arasındaki iletişim çok ilginç. Onun için dokunuyor. O aslında evet. o renkleri bile hisseder. Evet adeta, çok ilginç. Yani... Adeta hisseder. İnanın buna çok ilginç bir şey bu. Evet çok, çok ilginç. Yani, çok de. düşünmüş, iyi düşünülmüş bir şey doğrusu bu. Peki şimdi e, Beren'ciğim gele gelecek günler için e, yeni çalışmalar var mı? Yani şu anda başladığın bir çalışma var mı? Ya da tasarladığın Hayat Ağacı motifinin dışında? Ee, şimdi ben Hayat Ağacı çalışması içerisinde hani demin de bahsettim ve genç kız bakire ve karga hı hı. E, bir ressamın e, tablosundan uyarladım ben aslında onu hı hı. yine onun bir e, ay ışığıyla ilgili böyle ay ışığında yine bir kadın e, çalışmam var onu sergiye yetişmemişti onu devam ettiriyorum ama bundan sonra e, açıkçası belki hayat ağaçlarında o yapamadığım kısımda yani e, yapamadığım temadaki birkaç ağacı belki yapabilirim. Yani bu şekilde aslında mozaeğe devam ettirmeyi düşünüyorum. Yani e, çok keyifli bir şey oldu benim için bir alan oldu. Hani önceden ben mesela e, işten ayrıldıktan sonra yarı zamanlı çalışma, çalışıyordum da. Hani bir yıl kadar bunu böyle yürüttüm. Hı hı. Yarı zamanlı iş, yarı zamanlı mozaik. Neredeyse bir 8 aydır falan full mozaik e, aldı hayatımı. Belki tabii işlerle ilgili kısımda krizin de etkisi var. Projelerinde biraz bu anlamda e, azalmış olmasının da etkisi var ama... ...ben aslında projelerin şu anda olmuyor olmasından e, şey değilim, rahatsız değilim. Yani mozaikle gayet e, mutluyum. Böyle gidecek. Çok güzel. Sevgili dinleyicilerimiz... Biliyorsunuz sanat ve sanatçılar başlıklı bu programımızı katılan arkadaşlarımızın, sanatçılarımızın kendi seçtikleri e, şiirlerle bitiriyoruz. Berrin'ciğim şimdi hangi şiiri e, sunuyorsunuz sayın dinleyicilerimize? Bedri Rahmi Eyboğlu'nun Bahar ve Biz şiiri. Hı hı. Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden. Rabbim ne güzel çıldırır. Yılda bir kere uzatır avuçlarını yaprak. Sevincinden titreyerek Yılda bir kere kendini verir toprak Yılda bir kere yarılır bahçeler haz, hazdan Rabbim ne güzel yarılır Biz de bir kere sevinebilseydik Çiçek açmış ağaçlar gibi çıldırasıya Kim bilir belki bir gün sur olunca Biz de deliler gibi seviniriz Ağaçları ve baharı taklit ederiz Renkli bez parçalarıyla donatırız şehri Renkli ampuller asarız pencerelerden kim bilir belki bir gün sur olunca Biz de çatır çatır çatlarız bin bir yerimizden Ağaçlar gibi Çok güzel bir şiir doğrusu Çok İkinci şiir O da Can Yücel'in Başka Türlü Bir Şey Evet. Aslında bunun şarkısı da vardı Ben çok severim bu ıı, şiiri hı hı. Başka türlü bir şey benim istediğim Ne ağaca benzer ne de buluta Burası gibi değil gideceğim memleket Denizi ayrı deniz Havası ayrı hava. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda. Ve bir yeni ömür, vardığın çimen yeşilince. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka. Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. E, Berincim katıldığın için e, ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık ve çok hoş e, bir söyleşi oldu. Benim için de çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sevgili ol. dinleyicilerimiz, e, bugünkü konumuz e, mozaik sanatçısı Berin Ünsal Er oldu. E, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.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 Altyazı M.K.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 rengi başka tadı başka sanat ve sanatçılar hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas